Ben şöyle mi döneyim? Tabii. Ya şöyle gelin şu köşeleri yaşlılara verin. <gülüyor> ya abi, yani bir bir şu, şu. <gülüyor> şimdi bana dokunma. Mı? Tabii. Tamam. Bana dokunursa zaten tamam. gibi birisi böyle. <gülüyor> Tabi. Evet. Tabii. Bak Dayanma ihtiyacı duyanlar şöyle durabilirler. Tabii dayanabilirsin. Veyahut... ot. Ben dedim, yani burayı sandalyeli yapsanız bugün bizim sohbetimiz çok uzun sürüyor. Akşama kadar insan oturamaz ki. Ama oturabilen otursun, değil. Öyle değil. Pek bugün. Aslında Mustafa ile herhalde Ebu Enes'in sohbeti vardı listede, programda. Ama Bilal abi, Bilal dönmez vefat etti. Ghaferallahu lana ve Rabbim bizim de onun da günahlarını bağışlasın. Şu an arkadaşlar onunla meşguller. Yine de bu akşamı gelenlerle sizi sıkmadan boş geçirmeyelim diye. Ve bunu da ben sormak istediğiniz, sizi meşgul eden veyahut Müslümanları meşgul eden veyahut bulunduğumuz ortamda ikili ilişkilerde sorun olarak gördüğümüz şeyler hakkında sorularınızı cevaplamaya çalışayım. Çünkü sohbet esnasında o gibi soruları rahatlıkla pek soramazsınız. Eğer mevzu o yönlü işlenen bir mevzu değilse hiç sorulmaz. Evet. Böyle geçirelim dedim. işte ise boş geçirmemiş oluruz. Daha hoş değil mi? Bu denli rastgele şeylerle vakit geçirmeye çalışmayın. Yani bir telefon açıp telefonla sorabileceğiniz şeyleri e, burada sorup vakti öyle harcamayın. Cidden böyle karşı karşıya olup soru öğrenmek istediğiniz daha da açıklanmasını istediğiniz meseleleri gündeme getirin. Sırayla, ilan Merkez. Evet. sorabilir. Aslında ben sohbetin birini sabah namazından sonraya koydum. O zaman canlı gelen iştirak eden arkadaşlarla belli bir sohbet yapılır. Ama şu an ve şu an soru ve cevap. Evet. Buyurun, kapı açık. Kaç dakikada ilk soruyu soran çıkacak? Yapılsa, Mutlak herkesin zihninde kafasının takıldığı bir soru var. Bir soru var. Evet. Efendim? Biraz yaklaş. Heh, teker teker ve yavaş yavaş konuş. <gülüyor> Almanya'da ve Avrupa'da İslamofobi arttı. İslamofobi. İslam korkusu. Evet. Şu anda işlerinde olsun, olsun, sosyalde olsun bayağı baskı oluşuyor. Yani. <gülüyor> nasıl bir ee, sorduğun sorunun içinde ben birkaç sorunun da beraberce sorulduğunu gördüm. Bunların içinde tek soru, tek cevap diyebileceğimiz nitelik taşıyanlara önce cevap vereyim. Esas soru diyebileceğimiz kısmına en sonda cevap verme çalışayım. Şimdi İslamofobi bugünlerde birkaç senedir Avrupa'da hele Afganistan olaylarından sonra çokça gündeme gelir ve konuşulur oldu. Ee, biz bu kelimeyi kısa bir zamandır telaffuz ediyoruz ama İslam düşmanları senelerdir bunun projesini hazırlıyordu. Ee, neden? Onların daha evvel birkaç derse tekrarladım, duymuşsunuzdur ve duyan arkadaşlar var. Ee, gelişen ortamı onlar hesap etmeden, yanlış hesaplarla başladılar bu işe. Avrupa'da hele ikinci dünya harbinden sonra nüfus artması durdu. Nesil yaşlandı, gittikçe yaşlanıyor. Hatta öyle oluyor ki emekli olanların emekli maaşını karşılayacak çalışan iş gücü yok. Yani çalışanların kazandığı emeklilerin yarısının bile emeklilik maaşını ödemeye yetmeyecek. O zaman biz dışarıdan iş gücü getirelim dediler. Önce İtalyanlara açıldılar. Baktılar ki İtalyanlar tembel, iş yapan bir topluluk değil. Asalak geçinen bir topluluk ki Belçika'da da İtalyanlar bu yönleriyle çok iyi bilinen bir toplum. Kaldı ki Ortak Pazar Avrupa Birliği İtalyanlar bu isim altında rahatlıkla buralarda dolaşıp gezebilip iş sahibi oluyor. Birkaç ay çalışıyor memleketine geri dönebiliyordu. Bunu Türkiye'ye doğru yönlendirmeyi düşündüler. Xaseten çünkü bizim insanımızın çalışacağını, onlardan kazanacaklarını iyi biliyorlardı. Sadece Türkiye'ye dönük kalmadı bu Fas, Cezayir, Tunus, xaseten Kuzey Afrika ülkelerine de dönük bir proje haline geldi. Düşünülen şu ide, düşünülen şu ide. Bunlar gelir. Buralarda çalışırlar. Hatta biz onlara ikramda da bulunuruz. Öyle oluyordu ki namaz kılacak, cuma namazı kılacak yeri onlar buluyor. orların aylığını da onlar karşılıyorlardı. Bunu ya sendika yapıyordu ya kilise kuruluşu gibi bir kuruluş yapıyordu. Veyahut çok işçi çalıştıran maden ocakları şirketler bu gibi yerleri o işçilerin ibadetleri için kullanabilecek, kullanabilmeleri için sunuyorlardı. Birinci nesil çalışacaktı, ikinci nesil okuyacaktı, ikinci nesli çocukları olarak düşünüp, o gittiği yerin vatandaşı olup, ondan sonraki nesillerde tamamen onların olacaktı. Avrupa bu denli devşirme dediğimiz bir stile alışıktır. Mesela Amerika'yı düşünün. Amerika'da Amerikan ırkı diye bir ırk yok. Hep Avrupa'nın eşkıyası, katil, hırsı, cani, ölüme mahkum olmuş kimselerin, kimseler oraya gitmişlerdi. Orada yurt tutup o nesil onların neslidir. Hatta nesebi bilinmeyen bir nesil de diyebiliriz böyle denilebilinir. Tabii bununla biz illa Avrupa'da herkesin illa böyle düşünerek işçi getirdiğini söylemiyoruz. Bu lüzumundan fazla abartma olur. Ama büyük bir kesim bunu böyle düşünüyordu. Ve böyle düşündü. Mesela ben o gelenlerin 65'te gelenlerin ee, çocukları sayılırım. Ben ikinci nesil sayılırım. İkinci neslin içinden çok az da olsa dinini öğrenip yaşamak isteyen kimseler çıktı böyle fert fert. Onların gayretiyle üçüncü nesil bizim çocuklarımız daha çok İslami eğilime sahip oldular. Aynı anda da bizim düşünmediğimiz bilmediğimiz bir şey gelişti. Mesela ben ikinci nesil olmama rağmen bana rahatlıkla yabancı diyebiliyorlar. Ee, hatta biz çocuklarımızın yani bulunduğumuz yerdeki toplumun çocuklarıyla karışıp oyun oynamalarına dahi müsaade etmiyorduk. Onların ahlakını, huyunu almasınlar diye. Ama üçüncü nesil öyle oldu ki onlarla beraber okudular, büyüdüler, okudular. Aynı mahallede yaşadılar. Bu insanlar birbirlerine artık yabancı diyemiyorlar. Yani bu büyük bir mesafeyi kapattı. Tabii bu çalışmalar içerisinde benim hasbel kader dediğim, yani Müslümanlar, inanan insanlar güzel bir program yapıp, İslamı yaşayıp başkalarının yaşaması için bir tebliğ, İslamı anlatma organizasyonunda bulunmadılar. İşler hasbel kader yürüdü. Yani Allahu Azze ve Celle nurunu tamamlayacaktı. Eğer bir topluluk kendi isteğiyle Allah'ın nurunu tamamlamada kendisini amade eder, kullandırtırırsa Allah onu ihya eder. Bunu yapmazsa Allah onları kenara çeker, atar. Allah'ın onları sevdiği, onların Allah'ı sevdiği bir topluluk getirir. Onlar İslam'ı anlatırlar. Şimdi biz babalarımızın rızık peşinde buralara gelip, bunların da planlarıyla, projeleriyle, belli bir ortamda bulduk kendimizi bu doğru ama bence bunun arka planına bakarsak baktığımızda hasbel kader dediğimiz olaya Allahu Azze ve Celle nurunu tamamlayacağı ve bunda kullanacağı insanları hiç de onların iradesi karışmadan, isteği, gayreti karışmadan burada bu zemini hazırlamış düşünün biz şimdi Türkiye'de herhangi bir şehirde veyahut Fas'ta Cezayir'de herhangi bir yerde olsaydık böyle bir ders esnasında Allah dinini mutlak nurunu tamamlayacak. Bizim burada kullanacağımız